Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala seyyidil murselin, Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Bu mübarek Rabi'ul evvel ayında kainatın efendisinin sallallahu teala aleyhi ve sellem Mevlid-i Şerif'ine, Mevlid gecesine kuvvetli rivadetlere göre 12. gece, tabi bazı rivadetlerde 9. gece olduğu da söyleniyor. Bu itibarla önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece, 22 Aralık salıyı çarşambaya bağlayan gece, Mevlid-i Şerif gecesi olarak kabul ediliyor. Bu gecenin arefesinde bunbarek ayın içerisinde şifa Şerif dersinde buluştuk. Rabbim İstebarek ve Teala bizleri bunbarek derslerden istifadeye muvaffak eylesin. Allah'ımızı razı edecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i memnun edecek, haberdar edecek ilim meclislerinde bulunmak ne kadar faziletlidir. İnşallah kadın erkek bütün cemaatimizle beraber önümüzdeki salı akşamı saat 6'dan işte sonra, 7'den sonra da program başlar. Mevlid-i Şerifler okunacak inşallah. Salvat-i okunacak, Ayşil-i Şerifler okunacak. Bu fakir kardeşinizle bir miktar sohbet yaparak kainat Efendisi'nin sallallahu te ale, aleyhi ve sellem mübarek saçının yıkandığı mübarek sutan dağıtılacak. Mevlid-i Şerif okunmuş lokumlar dağıtılacak. Böylece bir tebrik, bir kutlama inşallah yapılacak. Çünkü Rabbimiz bu esna'ydu billa kulbi fadzali bi rahmetihi febidealke fellyefrahû Habibim söyle ki onlara Dünyadan kazandıkları mallarla sevinmesinler. Efendim, dünyevi itibarlarıyla yok evlendim, yok çocuğum oldu falan. Tabi insan mutlu olur ayrı bir şey. Fakat bunlar ebedi değildir, ve fanidir. Kısa bir zaman sonra elden çıkacak birkaç zamanlık sevinç vesileleri olabilirler. Ama Allah'ın lütfu, keremi dünyada da kapsar kabirde de, mahşerde de, cennette de hep onun lütfu keremiyle yaşayacağız. Allah'ın fazl keremiyle ve bir rahmeti, onun rahmeti, acıması, iyiliğiyle fe ki ancak ve ancak bununla fel yefrahû sevinsinler. Hüve gayrun mimma icmaun. Allah'ın lütfu keremi, onların topladıkları, yığdıkları, maldan, mükten onlar için daha hayırlıdır. Peki, mevlid kutlamak var mıdır? Vardır. Meşrur mudur? Meşrudur. Delili nedir? İşte bu ad-i Çünkü öbür ad kelimesinde de ne buyurdu? اَسْتَعَدْفِ لَا وَمَا اَرْسَلَّاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Biz seni bütün alemlere rahmet olarak acıdığımız için gönderdik. Demek Allah'ın bize Celle en büyük rahmeti kimmiş? Muhammed Mustafa'ymış. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kendisine buyurdu? اِنَّمَا اَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاتٌ Ben ancak rahmetim. Allah'ın size Celle celal acımasının eseriyim ve sizi dost doğru yola hidayet edeceğim Rabbim size acıdığı için beni size gönderdi e, Ayette rahmet olduğu bildiriliyor, hadis-i şerifte bildiriliyor Öbür ayet-i kerimede ne buyuruyor? Sevinecekseniz bir şeyle sevinin ki o size baki kalacak hiç sizden ayrılmayacak kabirde, mahşerde, sıratta, mizanda sizinle beraber olacak o da nedir? Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellemin rahmetidir, bizlere acımasıdır ve şefaatidir. İşte siz ancak Allah'ın rahmetiyle sevinin. Ne demek? Ben size o rahmeti gönderdim diye ferahlanın. Bu sevinilecek bir şeydir. Kutlanacak bir şeydir. Tebrik edilecek bir şeydir. Onun için salı çarşambaya bağlayan gecede Rabbim cem olmayı habibinin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi yolunda onun muhabbeti canlardan ileri ennebi evla bil mü'minine münefusim benim peygamberim inananlara canlarından daha yakındır daha yani bir insanın nefsi, öz benliği varlığı ondan daha yakını olabilir mi yani ama ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de canlarınızdan ileri senin canın seni cehenneme atabilir İnsanın nefsi insanı helak edebilir. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize acır, bize şefaat eder, elimizden tutar, iki cihan da bize yol gösterir. Hadidir mi, mühdiidir mi, muhdattır. O zaman o bize canlarımızdan daha ileridir. Onun için biz onu nasıl sevmeyelim, nasıl onun gelişini kutlamayalım, nasıl olun gönderişiyle, gönderilişiyle ferahlanmayalım görmüyor musunuz insanların hallerini Noel kutlamaya hazırlanıyorlar Hristiyan merasimlerine hazırlanıyorlar kafirlerin adetlerine kapılıyorlar kendilerini kaptırıyorlar reklamlar meklamlar dükkanlar, süslemeler çamlar, hindiler bütün bunlar nedir Allah'ın dinine muhalif Mevla'yı kızdıracak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini bıraktıracak, onun nurlu yolundan insanı uzak edecek, ayıracak, şirk ve rasimle iştirak, en büyük gülahlardandır. İnsanın son nefeste imansız ölmesine kadar götürecek, sebebiyet verebilecek en tehlikeli ameller. Ama millet onların peşindedir. Kaç kişi Mevlid geliyor diye seviniyor? Kaç kişi Rabû'l-Evla'yinin 12. gecesinden haberi var? O ne büyük rahmet geldi. O gelmeseydi biz ebedi cehennemde kalacaktık. Veyahut da fetret devrinde kalsak bile toprak olacaktık. Toprak olmak iyi bir şey midir? Yok olmak iyi bir şey midir? Yoklukta, ademde ne hayır var? Bütün hayırlar vücuttadır, yani varlıktadır ve zuhurdadır. Bak şimdi belirdik, meydana geldik, var edildik, hayat sahibi kılındık. Allah'ımız bize ilim verdi, bilmek verdi, işitmek verdi, görmek verdi. Bütün bunları onun hürmetine verdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Felevlâ ve mâ halektuke. Ey Adem, sen bana soruyorsun bu. Cennetin direklerinde, kapılarının üstlerinde, her kenarında, köşesinde. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah yazıyor. Seni biliyoruz Rabbimiz, bu Muhammed kimdir? Sallallahu aleyhi ve sellem biz onu bilmiyoruz. Diye sorduğu vakitte, Mevla buyurdu, o olmasa cenneti de yaratmayacaktım, cehennemi de yaratmayacaktım. Çünkü cennet, cehennem kime? Bize, mükellef sorumlu bizim gibi varlıklara. E dünya yaratılacak ki, imtihan yurdu olsun. Burada biz bu imtihanı kazanmaya uğraşıyoruz. Kimisi kaybediyor. E demek ki buranın sonu nereye gidiyor? Ferikun fil cennette ve ferikun fil Bir fırka cennette, bir fırka cehennemde yerleşecektir. O zaman kainat efendisini yaratmayacak olsaydım diyor, cenneti, cehennemi de yaratmayacaktım. Göklerimi, yerlerimi haliketmeyecektim. Rablimi kimseye bildirmeyecektim. Ve le ulave mâ Ey Adem, o olmasa seni de haliketmeyecektim. Çünkü insanların babasıdır, bütün mükellef insanlar ondan yetiştiler. Ben seni de onun hürmetine yarattım buyuruyor. Hadis-i şeriflerde kaynakları mevcuttur. Hakim Müstedirek de bunu rivad ediyor sahih kaynaktır o zaman biz şimdi mevlid-i şerife hazırlanalım mevlid gecesine hazırlanalım o mübareğin teşrifini sallallahu te ale, aleyhi ve sellemin zuhurunu bu alemlerde belirmesini çok büyük rahmet olarak değerlendirelim salvat-i şerifelerle Allah'ım salli ala seyri, Muhammed ve ala aleyhi ve, ve sellim, ihya edelim dinimizi, dünyamızı, ahiretimizi mamur edelim. Kafirlerin merasimlerine, modalarına uymayalım. Biz önümüzdeki şu mevlid gecesinde kainat efendisinin kudümünü, teşriflerini tebrik ederek, birbirimizi kutlayarak, sevinerek, sevinçlerimizi izhar ederek, açığa çıkararak herkese göstermek durumundayız ki Müslüman olduğumuz belli olsun. İnsanlar Hristiyan merasimine hazırlanırken bizim Mevlid-i Şerif'e hazırlandığımız görünerek bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiğimiz belli olsun. Melekler de buna şahit olsun. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem zaten şahittir. İnne arsallallâke şahiden Habibim biz şahit olarak gönder. Ölsen de şahitsin. O vasıf senin vasfın kaybolmaz. Salavat okuyanları duyuyorum buyuruyor. Babaların adıyla isimleri bana arz ediliyor buyuruyor. Şahit ne demek? Müembeşran müjdeleyici ve nediran uyarıcı gönderdik seni. Bu vasıfları ondan ayrılmaz. Ölmekle beraber ruh ölmez. Ruhun vasıfları ruhtan ayrılmaz. Görmek, işitmek bütün bu sıfatlar bedenin sıfatı değildir. Ruhun sıfatıdır. Ruh bedenden ayrılınca beden ölür. Ruh ölmez. Ruhun sıfatları onda duruyor. Kainat Efendi sallallahu aleyhi ve sellem bizi duyuyor. Bak biz seni şahit olarak gönderdik. Şahit görgü tanığı demektir. Görmeyen e, şahit olamaz ki. Onun için önümüzdeki salı akşamına hazırlanıyoruz ve büyük bir sevinç ile inşallah Kainat Efendisi'nden bahsedeceğimiz gecede onun sevgi gösterilerini yapacağımız gecede salavat-ı şerifelerle zatını anacağımız ve hatırlayacağımız gecede hepimizin yeri olsun, iştiraki olsun, katılımı olsun, tebriği olsun. Efendim, gelemeyenler uzaktan yine televizyonlardan, radyolardan dinlemek suretiyle onların da iştiraki olsun ve böylece kalpler kainatın efendisinin sevgisinde cem olsun. İnşallah maniler def olsun, yardımcılar müjdat olsun, bu yolun vesileleri ziyade olsun ki Hepinizin gelme imkanlarınız artsın ve engelleriniz kalksın. Amin. Şimdi bu çiva şerifteki dersimiz 71. sayfaya geçtik şeyden. Bizim size bastığımız kitaptan takip eden kardeşlerimiz için söylüyorum. Bu bahiste fasıl bitmeden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok büyük mertebe sahibi olduğu ve Allah dinde itibarlı olduğu beyan edilmiş idi. Bunun devamında Allah indindeki itibarın e, zaten üstüne bir itibar yok. Meleklerden üstün, Cebrail Asem'den üstün, meleklerin peygamberlerinden üstün, insanların peygamberlerinden üstün ve daha ne kaldı? Tabii şey kaldı. Yücub aleminde Allah'ın ortağı yok, imkan aleminde Resulullah'ın ortağı yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yaratıklar içinde misli yok. Münezzehün an şerik fi mahasenihi <gülüyor> فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ ف۪ي غَيْرُ مُنْ قَسِمِ i Bürde sahibine güzel söylüyor. Onun güzellikleri ve üstün vasıfları ortaktan münezzehtir. Nasıl ki Allah Teala yaratıcılıkta ve ilahlıkta ve tapınılmakta ve ibadete müstahak olmakta şeriksizdir. Yani ortağı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleminde peygamberler içinde, veliler içinde, alimler içinde ortağı yok. Güzel vasıflarında ortaktan münezzehtir. فَجَوْحَرُ الْحُسْنِ ona verilen güzellik, cevheri ve madeni gayr kasimi Bölünme kabul etmez, taksim taksime kabil değildir. Yusuf Aleyhisselam, ortaya şatral hüsni, Mirat gecesinde diyor, e, altıcık kasemada olacak, Yusuf Aleyhisselam'ı gördüm diyor. E, Yusuf Aleyhisselam'ın ve bir de baktım ona ki, ortaya şatral hüsni, Güzellik denen nesnenin yarısı ona verilmiş. Yani güzellik bir parça düşünün portakal gibi, kavuk kargız buz gibi bir şey. Güzellik. Allah Teala bu güzelliği da dağıtıyor şimdi. Elle diyah şey halaka. yarattığı her şeyi güzel etmiş. Yani böceğinde güzelliği var, yılanında güzelliği var, sanat güzelliği var, hırkat e, e, husniyeti var. Dolayısıyla e, bakıyorsun her bir canlıya veya cansız dağlar, taşlar, dereler, denizler, dâhil olmak üzere. Bütün mevcudattaki işleyen sistemlere baktığın zaman bunun bundan iyi, şöyle olurdu diyemiyorsun. Yani hayvanlar da öyle Bu kadar suretleri farklı, şekilleri farklı. Ama e, ona o şekli vereni tespit etmekten başka çaren yok. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Şekil verenlerin en güzeli Allah. Ne kadar bereketli oldu, ne mübarek oldu, ne yüce oldu, daima yüce oldu. Sanatları, işleri ne kadar üstün oldu, faik oldu. Temekten başka yapacak bir şey yok. Her yarattığına güzellik vermiş. Mesela o güzelliği görebilmek. E şimdi güzellik bir toplu haldeymiş, bu yarıya bölünmüş. Bunun yarısı hiç bölünmeden Yusuf Aleyhisselam'a verilmiş. Nasıl bir güzellikmiş demek ki? Niçin kadınlar elma soyayım derken ellerini soydular da anlamadılar. Nasıl bir güzellik ki? Efendim acı fark etmediler. Bunlar nasıl mest etti bu? Nasıl bir güzellik? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen güzellik bütün verilmiş. Yani ayrı bir güzellik müstakil ona verilmiş. Yoksa Yusuf aleyhisselama verilen güzelliğin yarısı ona verilmiş, kalan yarıdan da kainat efendisine ayrılmış dersen Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, hakaret olur, tenkıs olur. Onun için ne diyor? Güzellik vasıflarında, üstünlüklerinde şerikten münezzehtir. Yani ortağı yok. Ona ayrı başlı başına bir güzellik cevheri ve madeni verilmiş ki, gayr-ı Taksimata kabil değil. Bölünmeye müşahit değil. Yusuf Aleyhisselam'a verilen bölünebilir. O kadar üstün vasıfları var. Dolayısıyla Allah indeki itibarı, melekler nezdindeki itibarı, bütün melekler ona dua etmek demiş Kulled. E Allah Teala etmiş olmalı. İnna Allahu ve meleketehu, salluna Allah Teala bütün meleklerle beraber o nebiye salat ediyorlar. Melekler dua ediyor makamının yükselmesi için, e, dininin yücelmesi için, inananların çoğalması için, şefaatinin ahirette geçerli olması için vesaire vesaire. Salavatın çok manası var. İnşallah birkaç güne çıkacak düğümleri çözen salavatçı, kıymetli salavat. Kitabımızın adı düğümleri çözecek kıymetli salavat. O kitapta ne hadis-i şerifler ve ne rivadiler göreceksiniz. Yani meleklerin ona salat etmesi ne demek? allah Teala'nın salat etmesinin manası ne? Ya Rabbi Habibine sallallahu aleyhi ve sellem salat et. Bu ne de anlama geliyor? Bir buçuk iki sayfa e, sırf e, Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri o salat okumanın şuurunu vermiş yani ne anlama geldiğini beyan etmiş yoksa sen papağan gibi ölene kadar salat eyle, salat eyle salli ve barik okursun her namazda okumak durumundayız efendim tehiyyatta okuyoruz ama ne anladık yani e bütün melekler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salat ediyorlar ne demek ya böyle bir makam var mıdır böyle bir şan şeref var mıdır Hiçbir peygamber hakkında böyle bir adet nazil olmamış derdi. Alâ der Efendi İki ayet kelime Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şan-ı şerefi hakkında hiçbir peygamber hakkında nazil olmamış. Birisi esta'udhu billâ ve mâ arsalinâke illâ rahmetellil âlemîn Bütün peygamberler şüphesiz rahmettirler. Ama gönderildikleri kavimlere rahmet olmuşlar. Tabii inananlar itibarıyla. Ama Kâne Nevi yubâziu ilâ kavmi khâssaten Bukhâri hadisinde her peygamber belli bir topluma kendi milletine özel gönderilmişler ve bu Ben bütün insanlara gönderildim. Diğer hadiste bu yani oradan kırmızı siyah her şeye yani insanların işte her ırkına demek istemiyor. İnsanlar zaten var. Cinleri de kastediyor. Kırmızı siyah her mahluk'a yani hem insanlara hem cinlere gönderildim. Dolayısıyla nübüvveti ve risaleti alemleri kaplamış, insü tamamına peygamber gönderilmiş. Dolayısıyla alemlere rahmet olma vasfına sahip ve haiz kainatın efendisinden başka bir peygamber yoktur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir ad-i kerime hiçbir peygamber hakkında nazil olmamış buyururdu alâter efendi babamız. Bir de bu ad-i kerime innallâhu melâketû sallûnâlen nebî. allah Teala tüm melekleriyle beraber o nebî zişâna salat ediyorlar. Yani bütün meleklerini ona duacı kılmış. Derecesinin yükselmesi için, ümmetine şefaatinin geçerli olması için ve e, makam Mahmud'a yükseltilmesi için, çünkü o şefaat makamıdır. <gülüyor> Öncekilerin, sonrakilerin gıpta edeceği, imreneceği, ah bu makama biz de gelseydik, bizim peygamberimiz de çıkabilseydi diye kıskanacaklı, yani gıpta manasında heves edecekleri bir makam, o makama yükseltilmesi için Şername ezan duasında onu istiyoruz ya ve başka bir makamın mahmuden, sonra ma makam mahmuda yükselt, yani şefaat makamına çıkar demek. İşte melekler aynı bu duaları daha nize ziyadeleriyle beraber yapıyorlar. E daha böyle bir zatın itibarından yüksek bir itibara Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar hangi bir insan veya hangi bir cin veya hangi bir melek vasıl olabilir. Onun için cahı ve itibarı makamı nihayetsizdir. Allah katında. Celle celalim. Ha Ama bizim burada anlatacağımız derste ki şu anda geldiğimiz noktada insanlar nezdindeki itibarı yani görünen der anlatıldığı için e, bir evvelki derste peygamber olmadan önce de peygamberlikten, nübüvvetten sonra da e, tabii ki kavmi içerisinde bir ömür sürmüştür. Yani kırk yaşına kadar nübüvetten önce geçirmiştir. 40 yaşından sonra da yirmi üç sene kadar e, peygamber olarak yine kavmi içinde kalmıştır. Tabii Mekke müşrikleriyle on üç sene kadar. Daha sonra Medine Eminever'de Ensar Ensar Hazaratı yla. ama orada da tabii kafirler vardı. Yahudiler etrafta kaleler, Kurayzaoğulları, Nadıroğulları falan. E, hepsi onun bütün konuştuklarına, yediklerine, içtiklerine, dediklerine hep şahit olmuşlar. Onun için ayet-i de ne buyuruyor? قُلْ مَا يَكُونُ لِيَنُ بَدِّلَوْا مِنْ Yani siz bana Kur'an'ı değiştir, bu bizim işimize gelmedi diyorsunuz ama ben kendi kafamdan Allah'ın ayetlerini nasıl değiştireyim? قُلْ لَفْشَاءَ ma مَا تَلَوْتُوا Habibim söyle ki, Allah dileseydi ben size bu Kur'an'ı okuyamazdım. Ümmiydim, okuma yazma bilmez idim. Ama Rabbim bana bunu ezberletiyor. Bana vahayı indiriyor, size okutturuyor. O dilese okumazdım. O di yani e, okumamamı isteseydi, okutmazdı bana. Fakat lebis tüfikum umuran min kabli. Ben bu ayetleri okumaya başlamadan önce de bir ömür aranızda eğlendim. Durdum. Bir ömür yani bir hayat yani. Zaten peygamberlikten öncesi Ondan sonrakinden çok fazla. 40 sene ne demek? Burada yirmi küsur sene bazı vakitlerde 21 gibi. Ama o tabii Hicri ve Miladi takvime hesabından çıkıyor o fark iki sene kadar. Dolayısıyla 40 sene aranızda durdum. Yalanımı duydunuz mu? Yok. Güvensizliğimi gördünüz mü? Yok. Emanete kayırt ettim mi? Yok. Hepiniz bana itibar ettiniz, hizmet ettiniz. Efela <gülüyor> ta'kilun. Hala anlamayacak mısınız ki? Ben kafamdan bir şey uyduramam. Ancak vahiy gelir bana. İnette bi ula ama Bana ne vahiy olunuyorsa ona tabi oluyorum. Size de onu gösteriyorum. Ben ne görüyorsam Allah indinde hak olarak ebedi hayat var, ahiret var, cennet var, cehennem var. Buraya aldanmayalım. Çünkü sonsuz azaba dayanamazsınız. Ben bunu gördüğüm için ben size gördüğümü gösteriyorum. Eğer ki gördüğümü duyurmasam size hainlik etmiş olurum. Çünkü siz kör gibi gidiyorsunuz. Önünüzde kuyu var, uçurum var. Kör gibi giden insan elinden tutmak lazım. Ölümle beraber ebedi hayata, ahirete intikal edeceksiniz. Daha sizin bir imtihan kazanma hakkınız kalmıyor. Ben de size uyarıyorum. Birkaç nefeslik dünya hayatında aldanmamak lazım. Bu kafirlerin Noelleri, yılbaşıları, bayramları, seyranları, modaları, dizileri, filmleri, bilmem ne şu günü bu günü falan deli deli günleri sevgililer bu çoktur. Siz bunları aldanamamanız lazım. Allah size Müslüman etti, imanla müşerref etti. Bak ev var sahibisiniz, yiyorsunuz, içiyorsunuz. İyi düşünmek lazım. Milyonlarca insan muhacir çıktı, evleri, yurtları yok. De Ege Denizi'nde devamlı boğuluyorlar. Bebekler boğuluyorlar. Kadınlar boğuluyorlar. Canları bağısına e, muhacir çıktılar yani. Yerlerinde duramıyorlar. E şimdi buna bunlara bunu kim yapıyor? E yapıyor. Şimdi bak Türkmen dağı vuruluyor. Efendim Rusya bir yandan vuruyor. Bombaları atıyor gemiden havadan. Ondan sonra bütün haberlerde geçiyor ki İran milisleri ee, Şii milisleri geliyorlar, Türkmenleri işgal ediyorlar, istila ediyorlar, öldürüyorlar bak onlar da bizim kardeşlerimiz hem de aynı ırktanız, Müslüman Ehl-i Sürdet kardeşlerimiz evleri kalmadı şimdi, ocakları kalmadı şimdi, siz oturuyorsunuz yuvanızda hiç açlık nedir biliyor musunuz? Allah etmesin yani ben mesela açlık çok çekmemişiz yani biz tabi belki bizden evet dedelerimiz de çekmişler olabilir biz açlık çekmedik Suriyeli muhacir kız işte bak yavrumuz yani açlıktan ölmek üzere ne diyor? İşte kabir çizmiş, kabir resmi çizmiş o çizgiyi kabir resminin böyle işte şeyle topraktan demek ki şeyle efendim hat ile çizgiyle öleceğini düşünüyor artık açlıktan diyor ey benim Allah'ım diyor ben açlıktan ölecek haldeyim ne olur beni öldür diyor ben bu açlık acısına dayanamıyorum diyor beni öldür diyor Nasıl cennete al diyor ben diyor. Cennete yedirirsin beni, doyurursun beni. Bir Suriyeli muhacir kız. Bunu söylüyor. Biz burada tokluktan öleceğiz. Kolesterol çıktı, damarlarımız tıkandı, midemiz şişti. Yani biz tokluktan öleceğiz. Bak bu kadar insan açlıktan ölecek. ölecek durumda ya. ya. Bunlara bunu kim reva görüyor? Fransız gavuru, işte Alman gavuru, İsrail, Siyonist, Yahudi, Amerika hepsi birleşmiş. Bir avuç Müslümanın üzerine kullanıyorlar E şimdi bizim evimiz var, barkımız var, önümüzde yiyeceğimiz var, içeceğimiz var. Şimdi kudurmak lazım değil ya. Bu müslümanlara bu kadar eziyet eden kafirlerin, Noel'lerini bayramlarını kutlamak asla münasip değil. Sanki Allah'a, Ya Rabbi bunları benim başıma musallat eylet der gibi bir hal uygun değildir. Noel gecesi yani asla bir değişiklik hayatımızda yapmamak lazım. Mümkünse sohbete gitmek lazım, ilim meclislerine katılmak lazım, zikir üzere bulunmak lazım, kafirlerin annelerinden, adetlerinden, örflerinden uzak kalmak lazım, İslam nimetine şükretmek lazım. Bizim çok itibarlı Peygamberimiz var. Sallallahu aleyhi ve sellem göklerde ve yerlerde ve bütün alemlerde sayılan sevilen Resulümüz var, onun mevlid-i şerifi var, onun bize rahmeti var, merhameti var, şefaati var, himmeti var, desteği var. Ama biz niye kendimizi bu e, himmet ve şefaat dairesinden çıkartıyoruz, kafirlere benzemek suretiyle ve düşmanlarımıza uymak sureti sebebiyle? Rabbimizi niye kızdıralım ya? Bizim itibar sorunumuz mu var yani? Dinimizin doğruluğunu ispat sorunu mu var? İslam'dan gayri din mi var yani? Çok kıymet bilmek lazım. Ve nimet kadri bilmek lazım. Evimizde oturabiliyorsak, sessiz sükunetle uyuyabiliyorsak, bak kafamıza bombalar yağmıyorsa, yemeğimizi yediysek, karnımız toksa, hastalığımız yoksa, acillerde, komalarda değilsek, var hastalığımızı fark edecek, o ayrı bir şey. Ama elden ayaktan düşmüş değiliz yani. Bu durumda, bunun nasıl kıymetini takdir edeceğiz? Allah'ımıza nasıl hamd edeceğiz, şükredeceğiz? İşte onun sevgilisinin fazlı karemiyle, onun rahmetini bize gönderdiği o rahmetelli aleminle sevinirsek, e, efendim ferahlanırsak biz cehenneme nasip olmayız o zaman. Çünkü neden Allah bize elçi gönderdi diye sevinen ne kadar mümin bir adamdır. Niye gönderdi, niçin gönderdi? Keşke göndermeseydi. Helallar geldi, haramlar geldi. Bak şimdi hayatımız zorlaştı falan diyenden daha sapık kim vardır? Şimdi kainat efendisinin itibarı sallallahu aleyhi ve sellem çok. Bununla ilgili ve akbaruhu onun makamının ve itibarının haberleri. Fizalike bu hususta yani e, sadece manevi alemde ve ahirette değil. Fizalike aynı zamanda e, dünyada da muteber olduğuna dair kendisini yalanlayan ve sahabesine eziyet eden Ebu Cehil gibi müşrikler nezdinde dahi de, e, itibarlı olduğuna dair haberler. Marufetün Maruf bilinen yani kıssalar e, bütün hadis kitaplarında ve siyer kitaplarında mevcuttur. Seyyeti yakında gelecektir bazı ha. O rivadelerden bir kısmı önümüzdeki derslerde gelecektir. Tabi bu tabir, e, bu beyan ekseri ahval itibariyladır. Çünkü siz de biliyorsunuz ki vesiyerde geçiyor ki Alak suresinde sebebini de teşkil ediyor ki kainat efendisi sallallahu tevâle, aleyhi ve sellem secdedeyken Ebu Cehil e, yeni kesilmiş bir hayvanın işkembesini getirip mübarek başının üstüne bırakmıştır mesela. Bu meşhur bir hadisedir. Ve Fatıma annemiz kimse de cesaret edememiştir efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek boynundan o leşi kaldırmaya. Ancak Fatıma annemiz çok cesaretlidir. Kızı Fatıhla bi'tu Fatıma benim parçamdır. Yüzünü madah ona izzet veren bana eziyet verir. Yani nasıl ki senin parçan parmağın bir şey battığı zaman beynin her yerinde ondan acı duyuyor. Çünkü neden? Parçan olduğu için. Ama sen benim parçam olmadığı zaman sana bir kıymık batsa, bir yerin yarı olsa falan ben, benim bir yerim acımıyor. Çünkü neden? Parçam değilsin. Ama benim kendi parçamsa işte onun Fatıma benim parçamdır. Benden bir parçadır. Efendim, bana eziyet veren ona eziyet verir. Efendim, ona eziyet veren bana eziyet verir. On üçü hiç dayanamadı kalktı geldi. Ve Ebu Cehil'e de bayağı da bir hakaret etti kadın başına, genç kız olarak ve ondan sonra da e, o opisliği izâle etti. Şimdi bu yani nübüvvetten sonraki tarihi ele aldığımız zaman e, 13 senelik bir dönemdir, e, hizret öncesi. Bu 13 senede bir kere falan vakıf olmuştu. E şimdi bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, saygısızlığına, yani saygın olmadığına, itibarsızlığına, haşa, telahat etmez. Çünkü 12-13 senede bir kere olan bir şey nadir nadir şeylerdendir. Şaz olmuştur yani bu kaideye tesir etmez. Genel kaide nedir? Kafirler nezdinde değil mi? O temerdir. Şey, geçen derste yine anlattık. Ze Zebidoğullarından, efendim, e Zebidoğullarından bir adamdan 3 tane deve almış. Hem de e en hayırlı develerini almış Ebu Ceyl Vadeli almış. Bir de paranın üçte birini ödeyerek almış. Yani iki deve boşta kalıyor, parası ödenmemiş. Ondan sonra da, efendim, e, o parayı vermeyi e, reddetmiş. E, i̇nsanlar da e, ondan, e, efendim, e, isteyememiş, sahipler de isteyememiş. Gelmiş Rasulullah haber vermiş, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. kainat Efendisi de e, ona gelerek, Sakın bu Arabi'ye, bu Bedevi'ye yaptığını bir daha yapmayasın. Hemen borcunu ödeyesin. Sonra Feteram'in nimatek istemediğin şeyleri görürsün benden. Fena yaparım seni <gülüyor> buyurmuş. Ve bunun üzerine Ebu Cehil tamam tamam sen ne dersen olsun demiş. Borcunu ödemiş. E bu neyi gösteriyor? Kainat Efendisi'nin büyük itibar olduğunu gösteriyor. Ümeyye Halef ne demiş? E, Ebu Cehil ya sen Muhammed'in karşısında sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bu zelil duruma düştün ya? Sen Mekke'nin asısın ya. O gibi. Yani malı yok demek istiyor zengin ve itibar, Zengin manasına değil demek istiyor. Yönetici sensin. Mekke'de yönetim senin elinde. Sen nasıl böyle onu ederse hemen tamam tamam dersin. E siz gördünüz mü diyor sağında adamlar, solunda adamlar. Tabii melek ordulardır insan kılığında suretinde. Görünürler. Bedir Muharebesi'nde de melekler Müslümanlara görünmediler kâfirlere göründüler. Onun için Müslüman sahabi ne diyordu? Önümdeki kâfire boynuna e, efendim e, hedef aldım. Kılıcımı çektim tam vuracağım. Baktım daha benim kılıcım onun boynuna değmeden kafası düştü önüme. Niye? Oradan anladım ki diyor melek benden önce vurdu. E, demek melekler harbe girdiğini zaten Kur'an-ı Kerim söylüyor. فَضْرِبُوْ فَوْكَ لَا Ey meleklerim, gerdanların üstüne üstüne vurun. فَضْرِبُوْ مِنْهُمْ كُلَّ فَنَانْ O müşriklerin bütün mafsallerine eklem yerlerine darbeler indirin. E bu ayettir. Meleklerin harbettiğine dair. Ama melekler kime görünüyorlar? Kafirlere görünüyorlar. Onun için Ebu Cehil artık kan kaybından gebermek üzereyken Bedir'de İbn-i Mesut Radıyallahu Teala Hazretleri görünce, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Mekke döneminde ne buyurmuştu? Allah bir kulağa bir kelle vaad etti. Ebu Cehil ona tokat atmıştı Kur'an okuduğu için. E, kulağa parçalanmıştı ve kopmuştu. Ağlayarak gelince ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bir kulağa bir kelle. Yani Ebu Cehil senin elinde gidecek buyurmuş. Oldu. Ebu Cehil'in e, gebermeden önce Ebn-i Mesud Hazretleri bu müjdeye nail olmak ve bu haberin zuhur etmesi için, Ebu Cehil'i yaralılar arasında ararken onu gördü. Upuzun yatıyor tabi, iri yara adam, i̇bn Mesud radıyallahu anh, zayıf, nehif, kısa boylu e, o biraz çekindi ondan yine. Bu dedi daha kebermemiş belki yine hareketlenir, kalkar ya bana bir darbe indirir diye falan. Önce kılıcıyla biraz bir tarafından kesti şöyle. Yani ölmüş hayvanı böyle yaparsın ya yani derisini falan. Öyle biraz kılıcını soktu, baktı ki kıpırdaşabiliyor mu, ya artık e, takatı yok, yani müdahale edemiyor adamı, düşmanını püskürtemiyor. O zaman i̇bn Mesud Hazretleri hemen atladı göğsünün üstüne çıktı. Göğsünün üstüne çıkınca ne dedi Ebu Ceyl? Tam gebermek üzereyken çok yüksek mevkiye çıktın dedi. Yani öyle kibir var onda. O arada ne dedi? Yem'le Mesud, ey i̇bn Mesud dedi. Biz dedi harp meydanında dedi böyle dağ gibi adamlar, minare gibi adamlar, uzun uzun boylu adamlar gördüm Sizin içinizde öyle birileri yok. Biz sizi tanıyoruz önceden beri dedi. Bunlar kimidiler? i̇bn Mesud dedi ki radıyallahu anh dilkel meleke onlar meleklerdiler. Ya adam yine kibri elden bırakmıyor. Desene ki dedi bizi siz yenmediniz melekler yendi. Bak meleklere inanmak zorunda kaldı. Deden tanımadığı bu adamlar nereden geldi? şimdiki gibi e, filolardan, gemilerden, uçaklardan hemen adam indirilmez ki o zaman yani. O civarda olsa belki şey, tanır öyle kişileri. Ama yine de şunu demek istiyor. Biz yenildiysek yine size yenilmedik. Daha bizden üstün güç meleklere yenildik. O artık ne yapalım? Meleklere yenilelim diyor. Yani yenilgiyi kabul etmemek için hazmetemiyor yani. Bu hadisede de ne diyor? Sağında, solunda öyle insanlar gördüm efendim. Oku yaya koy takmışlar. Böyle germişler geriye doğru çekmişler ağzında bekletiyorlar. Bir anda atsalar sağ solu oklu dolu bir anda beni delik deşik edecekler. Onun için ben onun istediğini yapmasaydım, tamam demeseydim lehleküni beni helak etmiştiler. Ey Ümeyye bin Halef, sen ne gördün de ne konuşuyorsun dedi. Yani yine itibarım evla veriyor. Yine korkutan Hazreti Allah Celle Celalühü. Fakat kâhne elbette muhakkak idi, yebhetu. yebhetu hayrete düşüyordu, şaşkın kalıyordu. Be Behte yebhetu, febûtellezî kefer var ya Kur'an'da, o kafir hâpt oldu diyor, yani şaştı kaldı demek. Yebhetu şaşıp kalıyordu ve yefraku, yefraku ee, korkuyordu, tarak, korku demek, yefraku korkuyordu. Neden mi? Ruhiyet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gör, görmekten dolayı. Men o kimse ki, lem yara görmemişti evvelce hu onu. Evvelce hiç görmeyen yekten görse, bir anda önüne çıksa birden korkusu alardı onu heybetinden, o kadar heybetliydi. Ve biliyorsunuz, boyu Deyse bit tavîlil mümmekhiti hilye Şerif'te Çok uzun değildi ve lâ bil kasîrl dedi çok kısa değildi. Kâne yani Rab'at-e Bulunduğu toplumda orta boyluydi. Ve lakin herkesten uzun görünür. Hiç kimsenin omzu ondan üstüne çıkmaz. Halbuki iki metre Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında gelse omzu ondan düşük kalıyor. Hani kendini eğiyor küsüyor anlamında da değil. Görüntü öyle çıkıyor. <gülüyor> Sen nerede olursan ol olur yani. Resim nasıl çıktığına bak. Senin boyun uzunmuş ama orada kısa çıkıyor işte. Çünkü neden? Onun heybeti var, onun azameti var. E, Hilye-i Şerife'deyn Hazreti Ali Efendimiz'e giden efendim e, ne diyor? مَنْ رَآهُ habehu. Ansızın yekten karşısına çıkıp gören korkmaya başlar. وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً اَحَبَّهُ Ama sonra karışıp görüşüp, oturup kalkıp yani nasılsın, iyi misin, oturdun falan yanına biraz oturursan onu tanımaya başlarsa sevmeye başlar. Korku kaybolur, sevgi yerini alır. Ben size nasıl tarif edeyim yani? Onu tarif eden ne diyor? ya, Onu vasveden niteleyen kişi derdi ki: Lem le vela bade misle ossallallahu Onu görmeden önce onun gibisini görmedim. Onu gördükten sonra da onun gibisini görmedim. Evet. Bu itibarla hiç görmemiş olan görünce korkardı. Kemaru'ye nitekim rivayet olubmuştur. Kimden? An Kaylete. Kayle validemizden e, sahabi yattandır bu annemiz. Yani sahabe, kadın sahabilerden dir e, efendim. E, bu isimde üç tane e, sahabi annemiz var. Burada tabi Kayle binti Makhrame. Çünkü bu kimin kızı meselesinden ayrılıyor öbüründen. Yani üç, üçünün de ismi Kayle olsa farkları nedir? İşte annesi veya babasından ayrılıyor. Bunun ee, mahreme kızı ee, Kayle olması acebiyle Şemail-i Tirmizi'de de rivat ettiği hadis-i şerif zikrediliyor. Evet Ebu Davud'da da ee, mevcuttur. İmam Suyuti beyan ediyor. Ee, bu annemiz bir kere Resûlullah sallallahu, sallallahu teala aleyhi ve sellem'i mescitte gördü. Efendimiz sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem oturuyordu. Mescitte otururken bir anda görünce اُرْعِدَتْ مِنَ الْفَرَقِي korkudan titremeye başladı. Yani ne diyor? Bakın. Kemaru ve rivat olunduğu üzere ankaylete kailete Kayle validemizden neha Şüphesiz kendisi lem maraet Ne zaman gördü? hu? Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi ür'i'det yani çarpıldı rahat e, ve berk, şimşek ve gök gürültüsü rahat e, ür'i'det titretmeye başladı e, efendim minel feraki korkusundan böyle titremeye başlayınca fekale sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki Ya miskiine, aleykis sekine. Ya miskine miskin yani miskiine kadınla diyorlar, ey zavallı. Bir çare yani, çaresiz yani. Acı da acı da ona yani. Niye korktun benden? Niye titriyip duruyorsun yani? Korkulacak bir şey mi var? Aleyki e, sen üzerine, e, e, yani, üzerine olsun essekine. Yani sakinlik sen üzerine olsun. Yani sakin ol manasına geliyor. Aleike sekine tu e, senin üzerine sakinlik olsun manasına da gelebilir. Veyahut aleike sekinete belki sekineye sarıl. Yani sakinlikten ayrılma manasına da gelebilir. Efendim iki türlü de okuyanlar olmuştur. Aleike kelimesinden sonra Şeyde iki türlü var. Şehlerde de var. Şimdi ben tabii öyle kendim anladım ama şehlerde de aynı söylüyor. tür dersin sakinlik senin üzerine olsun. selam gibi olur. Ya da aleyki yani ilzemi yapış sarıl es o zaman meful olmuş olur. nasıl olur. Yani ne korktun benden? Sakin ol. Halbuki korkulacak da bir şey. Yok idi. Ve fi hadisi ebi mes'ud Ebu Mes'ud radıyallahu anh, İbni Mes'ud değil bu, <gülüyor> Mes'ud beşhur olan, Abdullah İbni. bu Ebu Mes'ud. Ebu Mes'ud radıyallahu anh'dan gelen, e, rivayet edilen hadis-i şerifte, neracülen racülen, şüphesiz bir adam kame dikildi, beyni'ye deyhi. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Efendimiz'in huzurunda ayakta bulunuyordu. Demek e, yeni görmüştü veya ziyarete gelmişti. Feluruy de e, ona bir e, onu bir titreme aldı, bir korku kapladı böyle sallanıyor efendim yerinde duramaz hal aldı. Fakale dedi ona kim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz e, buyurdu ki ona hevin aleyke hevin rahatlık yap aleyke kendine. Yani rahat ol. Kendini rahat bırak hani derler ya. Kendini sal yani. Kendini rahat bırak. Kendini ne sıktın? Niye? Yani ben senin karşına çıktım diye veya beni birden gördün diye. Ne korktun sen? Feyni şüphesiz ben lesdü değilim. Bir melikin. Ben padişah değilim. Ben padişah değilim. Yani ben kral değilim. Ben krallık istemedim. Mevla bütün alemleri önüme serdi. Davud Aleyhisselam gibi, Süleyman Aleyhisselam gibi peygamberliğin yanı sıra mülk verilebilirdi bana, saltanat verilebilirdi. Ben fakirliği seçtim, ben tevazuyu seçtim, ben alçak gönüllülüğü seçtim. Ben hükümdar değilim, padişah değilim. Niye benim yanımda seni böyle korku aldı diye. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ona teselli buyurdu. Hadis-i şerifim burada yazmıyor tabii, devamında ne buyuruyor? Ve inne ma ene ibnü mer'etin tekülül kadide Eneb, ene ancak ben kimim padişah değilim vezir değilim sadrazam değilim vali değilim ya neyim ben İbnü bir kadın oluyum. olayım Amine validemizden Min Kureyş Kureş kabilesindeki bir kadın oğluyum ama o kadın ne değildi o kadın kraliçe değildi sarayların sahibesi değildi t gel kadide kurutulmuş et yerdi. Yani o pastırma gibi bir şey. Yani eti tabii pişirmek aletleri falan da yok. Güneşte orada çok güneşte pişirirlerdi kurutulmuş et. Ve kayaların üstüne falan da etleri serpe şey ederler. Böyle döşerlerdi, pişerdi güneşte pişir, kuru eti yerlerdi. Ben diyor yani öyle mükellef sofralarda oturan bütün hizmetçiler başında dolanan e, 20 çeşit, 50 çeşit yemekler ona önüne hazırlanan e, bir e, Melike'nin hükümdarın oğlu değilim ki. Şehzade değilim ki. Ben yani az bulan, fakir olan, e, kuru et yiyen, yavan et yani yiyen e, bir kadının olayım. Dolayısıyla benim yanıma gelende ne titriyorsun? Ama niye titriyor şimdi? Burada mesele onu anlatmaya çalışıyor. O kadına niye korku geliyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sert değil, tepkili değil, insanları kıran, geçiren, eziyet veren, üzen, zıt bakan biri değil haşa. Kur'an da söylüyor bunu Allah'ın sana verdiği rahmet sebebiyle sen etrafındakilere yumuşak davrandın diyor. Hep yumuşak huylu oldun diyor. E hal böyleyken bu insanlar niye titriyor? İşte o nedir? Heybetendir. Hazreti Ömer Efendimiz yamalıklı cübbe giyerdi. Kaç tane yama var? Rum kralı elçisini gönderdi, Medine'ye geldi, devesini bağlayacak yer arıyor. Bir tane yaşlı kadına çattı. Ben işte Rum kralının Kayseri'nin elçisiyim. Kim takar yalova kaymakamını? Şimdi kalı yalova valisi oldu yani. e ne dedi ona? Hadi bağla şuraya dedi eşyannı neyse. Gel sen Ömer'e götüreyim. Şuraya bağla. Çok konuşma dedi. Bir nene hava atıyor. Şimdi bakın bizim büyük elçilerimiz. E, belki de başbakanlarımız bile e, Rusya'ya, Almanya'ya, Amerika'ya hop dedik diyemez. Zor işler bunlar. Bir şey dese bile öyle demedik, şunu demek istemedik, şöyle oldu hemen başlıyorlar. İşi yumuşatmak istiyorlar tabii niye? Kriz çıkmasın diye. Ekonomi bozulur, milletin huzuru kaçar falan filan. Ama şimdi e, burada e, o zamanki Amerikan'ın elçisi gibi bir şey, Kayser Rum İmparatorluğu o zaman, Amerikan mı var? Geliyor, kadıncağız, koca karı ne diyor ona, yaşlı kadın da mesela. En azından tabiinden oluyor, Hazreti Ömer'i gördüğüne göre ta, tabiattan oluyor yani Hadi Bağla şuraya eşyan çok konuşma, kimsin beni ne anlatıyorsun bana, bilmem kimim Hadi gel E gittiler, gittiler, geldiler bir ağacın altına Hazreti Ömer Efendimiz orada uyuyor, bir de horlama sesi de duyuluyor Hem de toprağın üzerine direkt yatmış Hasır yok, yatak yok, yastık yok Adam şaşırdı ya o arıyor büyük bir e, işte İslam büyük bir devlet olmuş Hazret-i Ömer zamanında eee Kayseri, Kisra'yı tehdit ediyor. Zaten Hazreti Ömer döneminde de ikisi de battı zaten iki imparatorlukta bitti. Efendim bu nasıl olur böyle ya? Saray nerede? Ne sarayı ya? Camide fetva alanı verir. Yatacağı zaman git hacın altına yatar. Ama yolda şaşırdı falan biraz da o bunlar hepten Kabile devlet bu dev, böyle devlet mi olur bunlar kabile aşiret bunlar ya yani bunlarda hiçbir şey yokmuş dedi bizim bunlardan korkmamıza üzüm yok zannetti saray arıyor saray bulamayınca öyle şaşkın şaşkın gidiyor kadının peşine ne zaman geldi ağacın altında Ömer Efendimiz uyku vaziyetinde olduğu halde Bizans'ın elçisi başladı titreme böyle titreme uykusunda gördü ne dedi sonra? Yahu dedi, ben bu uyurken bu haldeyim, ya uyanırsa ben kalpten gideceğim dedi herhalde. Uyanmaması istedi yani. Hz. Ömer uyanınca da işte onu misafir etti. Ne diyorsun? Elçiye zeval yok yani. Getirdiği haberi dinlemek üzere falan. Dedi, istersen Beytülmal'dan, ikramdan ye yemek yesen, yoldan geldin dedi. Yok dedi, ben seninle yemek istiyorum. Zannediyor ki, halifenin yemeği daha yağlı olur. Yahu dedi, misafirlere ikram fazla olur. Sen dedi git e, şeyden ya. Devletten ya. Yok dedi ben senle icap dedi. Gele gele Hazreti böyle azıcık bir ekmek bir şey geldi. Onu da ona verdi yarısını. Ada kaldı mesela. Ne diyorum evlâdana? Heybeti hakka istelkast. Bu yamalıklı cübbeden gelmiyor bu heybet diyor. Bu saygınlık, bu Bizans'ın vezirinin, elçisinin, sefirinin tril titretecek, uykuda bile titretecek edecek bir heybet varsa yamalıklı cübbeden gelmiyor delk yani cübbe delkten değil haktan geldi diyor. Yani Allah ona bir itibar vermiş diyor. Hazreti Ömer böyle olursa ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar itibarlı olur? İyi düşünsenize iyi anlasanıza. Onun için sakin ol sakin ol kendini rahatlat derdi. Ben hükümdar değilim. Rahat ol derdi. Fe emmaz-i ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin itibarının büyüklüğü kadr miktar yani mertebe Az, azim kadri itibarının büyük oluşu, bir nübüvveti peygamber olması hasebiyle ve şerif bu menzileti onun şerefli menzilesi yani e, makamı ne, neyle kazanmış onu bir risaleti allah Teala'nın elçisi olması hasebiyle daha ve inâfet-u rutbeti inâfe yücelik, yükseklik demek üstten bakmak demek rütbesinin üstünlüğü, yani mertebesinin yukarıdan bakması. Ne sebebiyle? Bil istifai. Allahü Teala'nın onu seçmesi sebebiyle. istifa Mustafa oradan geliyor. Mustafa seçilmiş. E seçmesi sebebi. Vel kerameti. Ona ikram etmesi sebebiyle. Fit dünya. Dünyada ona e, çok büyük e, makamlar, nübüvvet, risalet gibi ikramlar yapmasına sebebiyle. O itibarı konuşmuyoruz diyor. Onu konuşursak bütün İslamiyet ondan bahsediyor. Fe emrun, O öyle bir iştir ki, ve onun e, nübüvvet ve peygamberlik mertebesiyle kazandığı cah ve var. mevlehun nihayeti. Artık Allah'tan sonra insanlardan, cinlerden, meleklerden, mahluklardan, yaratılmışlardan hiçbirinin ulaşamayacağı, sadece onu ulaşacağı nihai noktadır. İnsanlık oradan ileri geçemez. Melek de geçemez. Sidratür münteha ne demek? İşte son nokta o ağaç. E oradan ileri cennete gidiliyor ama oradan ileri melek de geçemiyor. Ne dedi levdenevdü? Ey cibril beni niye yalnız bırakıyorsun? Niye peşimden gelmiyorsun? Buraya kadar yolculuğu beraber geldik. Miğraç gecesinde. Ne buyurdu? Ben buradan ileri efendim bir parmak ucu kadar yanaşsam yanarım. Allah sana nasip etti. Sana o gücü verdi. Buradan ileri meleklerin ilmi de e kanatları da hiçbir şeyleri geçmedi. O zaman e, bu zaten nihai nokta. Melek gidemiyor, cebrelsem gidemediği noktaya o gidiyor. Bundan ne anlatalım? Tüm mevleviler sonra o ahirette zaten seyid öyle Adem. Yani, öledi Adem oğulların efendisi. Anne seyid öyle Adem. Bukarı hadisinde. Ey gidi Mustafa İslam oğlu. Diyorsun ki peygamber efendimiz denmez. Kendi dedi kendine ki ben Adem oğulların efendisiyim. Seyit ne demek? Hadis-i şerif e, Buhari'dedir yani. Hadis-i Bukhari'de de geçiyor. Ben Adem oğullarının efendisiyim Vela fakir. Ama bunu iftihar olsun için söylemiyorum. Bundan gurur duymuyorum. Çünkü Adem oğulların efendisi olmak e, beni benim için çok mühim bir şey değil. Beni Rabbim'in en çok sevmesi, Habibullah olmam, Allah'ın sevgilisi olmam daha büyük bir itibar. Adem oğulların efendisi olmaktan çok ileri makamlarım var. 13'ün bundan iftihar edecek halim yok size karşı. Ee, işte böyle bir makamda e, Adem olan efendisi Adem hemen ve men dunu tahtelivayi kıyamet günü ben bir sancak açacağım. Ham sancak benim elimde olacak. Lival Ham diyemedim bir hedi. Ham sancak benim elimdedir ve Lival Kerem diyemedim bir Kerem sancak benim elimde olacak. Adem ve men dunu tahtelivayi Adem Aleyhisselam'da ondan sonra gelen bütün enbiya, peygamberler, evliya haydi haydi, bütün Allah dostları, bütün peygamberler benim sancağımın altında toplanacak. Rabbim bizlere de Hamt isimli sancağın altında dostlarla haşrolmayı müyesser eylesin. Amin. Ve alâ ma'nâdel fasli işte bu faslın manası üzere yani kainatın Efendisi'nin üstünlüğüyle alakalı ve hangi şeylerin çokluğu övülme sebebidir? Hangi sıfatların bulunması insanda temettüh, metolunma vesilesidir? Bu faslığı bu mana üzere nazamna, nazmettik. Yani böyle e, inci taneleri gibi fasıl fasıl fasıl, tabii kaç senedir de evvelceki dersleri bilirseniz, belki 49-50 ders geçmiş, hep bunları diyor nazm yani, dizdik yani bu kısmı, esrihi. Tümüyle beraber bu faslığı bu birinci babı kainatın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu e, üstünlük sıfatları ve kendisinde çokça mevcut bulunan ve o sıfatların çokluğu övülmeye vesile olan efendim dinen ve adeten ve urfen her bakımdan metü senayı icap ettiren vasıfları hakkında bu faslı e, tamamladık e, geriden beri gelen babı diyor Rabbim Teala ve Tekaddes Hazretleri Kainatın Efendisi'ni ki şu beytle sohbetlerini bitirenler e, yeni gördüm onu kitapta da. Hangi kitapta gördüm? işte? çok kitap bakıyorum devamlı da. Not da alamıyorum işte. Kafama çok güveniyorum ama artık yaşlılık geldi. Çok güvenmemem lazım. Ama e, derslerini, meclislerini zannedersem Mustafa Bekri Hazretleri hep bu beyitle bitirirmiş. Biz de inşallah bu beyitle bitirelim. Efendim, Mubarek Mevlid ayında Mevlid gecesinin hemen arefesinde bulunduğumuz şu gecede Muhammedun beşarun veleysekel beşeri bel huve o da bir insandır ama diğer insanlara benzemez ey İslamoğlu oğlu biz de onun gibi adamız dersen sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kendini benzeterek hakaret etmiş olursun sen kim ben kim o kainatın efendisi kim Beşerdir ama diğer beşere benzemez. Yakut da taştır ama diğer taşlara benzemez. Kaldırım taşının kilosu beş para etmez, kamyonu beş para etmez. Çakıl taşı her yerde bulunur, moloz yığını atılacak yer aranır. Ama Yakut'un hakikisinin bir gramı bir senin benim param yetmez. O halde o da bizim gibi bir beşerdir ama bizim gibilerin kümüle toplasan onun zerresi etmez. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Önümüzdeki salı gecesi onun sevgisiyle, muhabbetiyle, aşkıyla ve onun zikriyle, hatırasıyla, anısıyla bütün cemaatlerimizle bir araya gelmeyi ve Mevlid-i Şerif'i kutlamayı bizlere müyesser eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem ve rabbil alamin.